Şimdi geliyoruz Sura üflemeye. Ahiret günü olacak en büyük olaylardan bir tanesi de Sura üflenmesidir. Sura üflenmek Kur'an'ın 10 yerinde geçmektedir. 10 ayetinde farklı sürelerde geçiyor. Bir tanesinde Allah Azze ve Celle buyurur ki Yawma Yunfakhufis sur O gün Sura öflenilecek Taha Suresi 102'de mesela Ve Nufika Fis ayetinde yine geçiyor. Ve sur sayısı ve sur nedir denildiği zaman bunun büyük bir boyunuz olduğu söyleniyor hadislerde. Surun bir boyunuz olduğunu, kocaman bir boyunuz olduğunu bizlere hadis-i şerif bildiriyor. Ve kaç defa üflenecek? 2 defa mı, üç kere mi diye alimler ihtilaf etmişlerdir. İhtilaf etmelerin sebebi ise, çünkü gelen rivayetlerde farklı gelmişlerdir. Ve o rivayetleri bazı insanlar üç şeyi ayrı ayrı saymışlar ve bazıları da bunları ayrı ayrı saymışlardır. Evvela dediğimiz gibi başta bunun dedik şey olduğunu bir hayvanın boynuz dediğimiz boynuz şeklinde karın olduğunu Biliyoruz ve hadis-i şerifte bunu Tirmizi'de ve edebül ül Müfret'te, Abdullah İbni Amr'dan sorulduğu zaman sahabe direkt sormuştur. Ya Resulallah sur nedir? Doğrudan sormuşlardır. Es-sur, Kur'an-ı Kerim'de gelen sura üflenecek denildiğinde sur nedir denildiği zaman demiştir ki karnun yunfeku fihi bu bir boynuzdur ve bunun içine üflenecek diye buyurmuştur aleyhissalatü vesselam yani bunun net bir boynuz olduğunu bizzat Tirmizi hadisinde Aleyhisselatu vesselam söylüyor peki kaç defa olacak dediğimiz gibi bazı rivayetler 3 diyor ve bazı rivayetler 2 diyor peki 2 diyenler nedir onların iddiası derler ki kıyametle ölüm birdir bir de dirilmektir yani dirile, dirileceği vakit insanların sura üfleneceğini bildirir ve böylelikle iki defa üfleneceğini söyler. Diğer rivayetlerde ise bunu hadis-i şerifler ayırıyor, tafsilatla anlatıyor ve o yüzden alimlerin bir kısmı da üç defa diyor. Nasıl üç defa? Birinci defa üflenecek, kıyamet kopacak. Gene üflenecek, ikinci kez. Bu sefer herkes ölecek, bütün canlılar ölecek. Ve üçüncü kez üflenildiği zaman ne olacak? Diriliş olacak. Yani kıyametle ölümü ayrı bir sur üflenmesi olarak söyleniyor. Ve bu görüşün de güçlü olduğunu bizlere Kur'an ve sünnetin daha güçlü olduğunu büyük alimlerden bizlere rivayet ediliyor. Bunlardan başta İmam Taberi. İmam Taberi Rahimallah bu görüşün güçlü olduğunu bizlere söylüyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin dedik ya seslenişi olacak bu surlar üfleme esnasında. Yani sonuncu surdan önceki aradaki vakit içinde. Burada ne olacak? Allah Azze ve Celle seslenecek. Peki sura kim üfleyecek? Bu meleğin adı nedir? Rivayetler bu konuda isim vermemiştir. Bütün isim verilen rivayetleri alimler zayıflıyorlar halkımız tarafında yaygın olan bunun meleğin İsrafil melek olduğunu söylerler. Ancak kesin kanıt yoktur bu konuda. Nasıl ölüm meleğin adı Azrail hakkında kesin bir rivayet yok ise surun üflenmesinde de İsrafil aleyhisselamın bunu kesin o olacağını söyleyen rivayetler hepsi zayıftır. Sahih değildir. O yüzden bir melek üfleyecek. Ha, İsrafil de olabilir başka bir büyük melekte olabilir. Bu konuda ehli sünnet tartışmamıştır ve konuyu da tartışma yapmamıştır. Ama bugün ehli sünnetin dışında olan bidat fırkaları bu konuda aşırı gitmişlerdir ve insanları bu konuda zorlamışlardır. İlla böyle kabul edeceksin. Kabul etmesen işte dinden çıkarsın vesaire diyerekten zorlamışlardır. Halbuki bizim dinimiz gaybi konularda olsun ibadet konularda olsun, itikadi meselelerde olsun, delile göre hareket ederiz. Eğer delile uygunsa, varsa kabul ederiz. Kur'an ve sünnette yok ise buna illa da böyledir diyerekten iddia etmeyiz. Peki, en son sura üflenmeyle ondan önceki arasındaki miktar ne kadardır? Bir yıl mı? On sene mi? Bir hafta mı? Kaçtır diyerekten konusunda Buhari Müslüm'de bize rivayet geliyor. Ebu Hureyre radiyallahu anhuya, o da ona da soruyorlar aleyhissalatü vesselama diyorlar ki iki sur arasında öflenme esnasında ne kadar bir müddet olacak. Bunun üzerine aleyhisselatu vesselam cevaben kırk diyor. Kırk söylüyor. Kırk yıl mı? Kırk ay mı? Kırk hafta mı? 40 gün mü, 40 saat mi, 40 dakika mı, 40 saniye mi Allah halim. Bilmiyoruz. Sadece Aleyhisselatu vesselam arba'in diyor, 40 diyor. O yüzden peygamberin vefatından sonra insanlar çok kez Ebu Hureyre'ye gitmişlerdir. İlla o kırkın net bir sayı olarak söylemesini, yani miktarı söylemesini istemişlerdir. O ise demiştir, söyleyemem çünkü bilmiyorum sadece ezberlediğim peygamber aleyhissalatü vesselamdan kırk söylediğini ve hadiste de Bukhari üstünde de kırk geliyor. Yani kırk sene olup olmadığını kimse iddia edemez. Efendim kırk gün olduğunu kimse iddia edemez. Olmadığını da iddia edemez. Sadece kırk olduğunu arasının biliyoruz. Ve İbn-i Hacer el Bari'de de bu hadisi bulabilirsiniz. Diyor ki eğer bu kırka belirli bir miktar takan hadisler hepsi uydurmadır diyor. Eğer şayet birisi kırk yıl diyorsa veyahut da kırk gün diyorsa veyahut da kırk saat diyorsa kırk saat beklenecek diyorsa İbni Hacer Fethül Bari Bukhari'deki açıkladığı hadisleri şerh ederken bütün bu konuda gelen hadisler neymiş uydurma ve zayıf olduğunu söylüyor. Ancak İmam Suyuti veyahut da Kurtubi gibi Berdisi gibi büyük hadis alimleri tefsir alimleri bunun 40 yıl olduğunu söylüyorlar bunun 40 yıl olduğunu söylüyorlar O da onların itihadıdır Biz bu konuda dediğimiz gibi sünnette kesin böyle bir rivayet yoktur ama böyle görüşün olduğunu da bilmenizde de biz faydası vardır Çünkü bu konuda alimler geniş kalmışlardır Bizler de böyle tartışmalarda aşırı gitmememiz lazım Çünkü bunlar ana meseleler değil ana meseledir ahiret gününe inanmak. Diriliş olacaktır. Tafsilatlarda ihtilaf varsa o ihtilaflar bizi bölmemesi gerekir. Bizlerin Müslümanları birbirine husumet haline döndürmemesi gerekir. Düşmanlık etmememiz lazım. Bizim yapacağımız Kur'an ve sünnetteki delillere alacağız. Onun dışındaki görüşleri eğer kesin bir şey demiyorsa, öyle bir ihtimal veriyorsa o ihtimale de düşmanlık etmenin bir manası yoktur. Peki, şimdi burada soru geliyor, insanlar olunduğu zaman nasıl olunacaklar? şekilleri nasıl olacak diye rivayetler var. Bukhari Müslim'de aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, insanlar diriltildiği zaman ahiret gününde, yani üçüncü kez sura üflenildikten sonra zanki toprağa bir damla akacak hadiste geliyor yağmur tanesi çıkacak ve baklalar yağmur su değdikten sonra topraktan nasıl çıkıyorsa bakla taneleri öyle insanlar da kabirlerinden çıkacağını bize bildiriyor. Ve çıktıkları zaman hepsinin yalın ayak olacağını bir, yalın ayak olacak, iki, elbisesiz yani çıplak olacak, üç, sünnetsiz halde olacak. Yani insan sünnetsiz bir halde tekrar dirileceğini bizlere bildiriyor. Bu tabi bir kısım insanlar böyle olacak. Bir kısım insanlar ise haşredildiği zaman yüz üstü yürüyecekler. Ayaklar üzerinde yürüyemeyecek. Onu yüzünden sürülecek ve bu da bazı kâfillerin olacağını görüyoruz. Ve yine bazı insanlar karınca kadar küçük olarak diriltilecek. Allah Azze ve Celle. Hadis-i şerifinde de buyurduğu gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam bazı insanların karınca gibi küçük olacak ve mahşer gününde diğer insanlar tarafından neredeyse ezilecek durmadan ezilme telaşıyla ile olacak ve onlar da bu dünyada kibirli olanlar, gururlu olanlar insanları küçümseyenleri Allah azze ve celle küçük, tülmüş bir şekilde yaratacağını, dirilteceğini bildiriyor. Ve yine Haşır günü insanlar diriltildiği zaman bazı insanların yüzü olmayacak. Yani iskelet yüzüyle etsiz bir şekilde olacak. Yani bu da çok çirkin bir şekildir. Yani insanı güzel yapan yüzüdür. Ve yüzünde et olmaması, şekil olmaması o insanın ne kadar çirkin ve kötü olduğunu bir alametidir. Ve bu da kimler olacak? dilencilik yapıp da ihtiyacı olmadığı halde gücü yettiği halde kalkıp dilencilik yapıp insanlardan yardım isteyenler yüzsüz bir şekilde dirileceğini bizlere Buhari hadisi yine bildirmektedir. Ve yine değerli kardeşim bazı insanlar şeytan çarpılmış bir şekilde zanki cinlenmiş yani mecnun bir şekilde kafayı yemiş bir şekilde dirileceğini görmekteyiz. Ve yine bazı insanların Buhari'de gördüğümüz gibi yüzlerinin parlak abdestten almış oldukları abdestten almış oldukları azalarının yıkamış oldukları yerlerinin parlak bir şekilde haşır olacağını yine Buhari hadisinde bize gelmektedir. Ve yine değerli kardeşim kısaca eğer sorulsa yani insanlar ahiret gününde nasıl dirilecek? Bunu Cabir'in hadisiyle cevaplandırıyoruz. O da Cabir hadisinde hulasa olarak aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki yub'asu kullu abdin ala mâ mâte aleyhi bütün kul diyor ne üzere ölmüşse o üzere dirilecektir. Kafir olarak ölmüşse kafir olarak dirilecek, mümin olarak dirilmişse ölmüşse mümin olarak dirilecek, fasık olarak ölmüşse fasık olarak dirilecek, yalancı olarak ölmüşse, yalancı olarak dirilecek, hırsız olarak ölmüşse, hırsız olarak dirilecek, zani olarak ölmüşse, zinacı olarak ölmüşse, zinacı olarak dirilecek, kibirli olarak ölmüşse, o hal üzere ölmüşse, o hal üzere de dirileceğini anlamış oluyoruz. Peki, pe peki değerli kardeşim, Aişe radıyallahu anh'a bu olayı duyunca insanların çırıl çıplak bir şekilde yalın ayak, sünnetsiz bir şekilde dirileceklerini olunca deyince tuhafına gider. Ve zanneder ki insanlar mahşer gününde şehveti duygularını kabaracağını ve orada da günah işleyeceklerini zannederekten tuhafına gider ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu soruyu sorar der ki nasıl olur insanlar çıplak olacak kadın erkek hepsi anadan doğmuş gibi hiç üzerlerinde elbise yok bir mekanda bulunacaklar bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ona cevap verirken buyururlar ki senin zannettiğin gibi mesele olmayacak yani insanlar orada şehvetlerini tatmin edecek bir fırsatı olmayacak öyle bir dertleri olacak ki bütün her güzellikleri unutmuş olacaklar İnsan aklına o gün güzellik gelemeyecek. O kadar sıkıntısı olacak ki, aklına bir zevk, bir tat, bir fırsat alma imkanı olmayacak değerli kardeşlerim. Su içmem lazım. Ve değerli kardeşim, ilk topraktan çıkan İlk mahşer gününe gelen insanda bizim peygamberimiz olacak. İlk kabirden çıkartılan ve ilk mahşer alanına gelecek olan da Aleyhisselatü Vesselamdır. Bunu Müslim hadisinde kendisi buyurur. En seyidi vele de Adem, vle demiştir. Ben ahiret gününde insanların Adem oğullarının seyidi olacağım, efendisi olacağım ve bunu size söylerken de diyor, gururla söylemiyorum. Hani ben hava atmak için, övünmek için bunu söylem bu bir gerçek haberdir. Yani ben insanların ahiret gününde Ademoğulların efendisiyim derken, bunu aleyhissalatü derken bile bakın ne kadar mütevazi, ne kadar alçak gönüllü olduğunu kendisinin davranışında da görmekteyiz. Ve ilk ahiret günü elbisesini giyecek olan yani çıplaklığını örtecek olan insan ise İbrahim aleyhisselam olduğunu da Yine bizlere hadisi şerifte bildirmektedir. Dirilişi, insanların dirilişini anlatınca, peki mekana gelelim. Haşır mekanı neresi olacak? Dirileceğimiz mekanın bu dünya mı olacak? Başka bir gezegen mi olacak? Başka bir yer mi olacak? Nerede insanlar olacak? Bu çok önemlidir. Ve bu konuda değerli kardeşim alimlerin getirmiş oldukları kurallar, hadislerden getirmiş oldukları, aktarmış oldukları yerin Allah'ın has hazırlamış olduğu hesap günü için başka bir mekan olduğunu bize bildiriyor. Yani bunun bu dünya olmayacağını, dünyadan farklı bir mekanın olacağını ve bu mekanın, o mekanın, ahiret günü mekanının alanında da Hiçbir günah işlenmemiş bir mekan olacak. Tertemiz bir mekan olacağını bize bildiriyor. Niye? Çünkü orada hiçbir insan günah yapmayı aklından geçirmeyecek. Dünya kirli. Dünya insanın eliyle şirk koşaraktan, Allah'a ortak koşaraktan kirletilmiştir, kana akıtılmıştır. Bir sürü haksızlıklar vardır. O yüzden Allah Azze ve Celle hesap gününü insanlara ne yapmıştır? Ayrı bir mekan yapmıştır. Tertemiz, tahir mekan yapmıştır. Çünkü o mekana Allah Azze ve Celle gelecek, inecek. Allah Azze ve Celle oraya geleceğinden dolayı tertemiz bir mekan yapmıştır. Ve o mekanda hiçbir insanın aklına günah işlemek dahi gelmeyecek. Yani bir iki dakikada günah işleyeyim diye şu haramı da bari yapayım cehenneme girmeden önce onu diyecek aklına fırsat gelmeyecek. Delil nedir? İspat nedir? İbrahim Suresinin 42. ve 43. ayetinde Allah Azze ve Celle'nin hususi bir mekan, günahsız bir mekan tayin edeceğini bizlere bildirmiştir. Ve yine değerli kardeşim Buhari'de sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den bildirdiği gibi insanın bazı rivayetlerde 60, bazı rivayetlerde 70 adım uzunluğunda geleceğini söylüyor. Ve kulaklarının değerli kardeşim boynuna kadar insanın uzun olacağını, yükseleceğini bildiriyor. Ve değerli kardeşim, ve orada o terleme anı olacak, güneşin tepesine yaklaşmış bir şekilde olup, insanın terleyeceğini bize bildiriliyor. Ve alimler araştırmış, neden insanlar ahiret günü terleyecek? Çünkü hadislerde terleme, farklı derecelerde olduğunu bildiriyor. Bazı terlemelerin, kişinin ayağının, Tırnağına kadar yükselecek ter suyunun, kiminin dizine kadar, kiminin göbeğine kadar, kiminin ise kulak hizasına kadar, hadiste geldiği gibi, kulağının hizasına kadar teri içinde boğulacağını bildiriyor. Ve diyorlar ki bunun sebebi kişinin günahıdır. Yani ne kadar günah fazlaysa o kadar da teri yüksek olacak. İmam Nebevi şerhinde, Sahih Müslim şerhinde buna ilave ederekten der ki, bu ter mekanı bir havuz gibi olacak der. Ve o havuzun 70 arşın genişliğinde, uzunluğunda, eninde olacağını ve o alan içinde kendisini hiç çıkamayacağını ve bu da hesap gününü başlamadıdır. Yani sadece haşira geldiği yerdir. Haşir olunduğu vakit o insanın bulunacağı şeydir. Güneşin ona yakın olmasıdır ve derdinin yüksek olmasıdır ve günahına göre terinin de fazla olacağını bildirmesidir. Peki dedik ya zevel yer nasıl olacak? Yerin bu dünyaya hiç benzemeyecek. Yer bu dünyaya hiç benzemeyecek. Rengi ise ahiret günü mahşer yerinin rengini ise Buhari Müslim'de aleyhissalatü vesselam yerin beyaz renk olduğunu bizlere bildiriyor. Bembeyaz bir yer olacak ve orada ne ağaç olacak ...ne de bir dağ göreceğiz... ...dümdüz bir arazi olacak... ...ne bir ağaç var... ...buyuruyor... ...ne de bir dağ olacak... ...ne bir gölgelik mekan olacak... ...ne bir yumuşak yer olacak... ...ne bir sert yer olacak... ...dümdüz bembeyaz bir alan olacağını... ...bizlere bildiriyor... ...ve aynı zamanda... ardu tahir diyorlar... ...yani tertemiz bir yer... ...hiçbir insan aklına dahi... ...orada günah işlemek... ...bile gelmemiş olacak... Peki değerli kardeşim, insanlar haşır gününde ne kadar bekleyecekler? İnsanlar Allah azze ve celle onları hesaba çağırması için ne kadar bekleyecekler konusunda ise alimler ihtilaf etmiş. Çünkü farklı anlayış anlaşılacak bir şekilde rivayetler var. O yüzden anlayışa göre farklı gelmiş. Halbuki Alimler buna da ehli sünnet alimleri net bir şekilde cevap vermiştir. İki türlü rivayet var. Birincisi Hac suresinde 47. ayette ve bir de Meariş suresinin 4. ayetinde birinci ayette bin sene olduğunu bildiriyor ve diğer bir rivayette ise ayette ise 50.000 sene olduğunu söylüyor. Peki biz buna nasıl cevap vereceğiz? Şimdi bir müsteşrik de bakın Kur'an'da çelişki var. Bir yerde bin diyor, bir yerde elli bin diyor dediğinde diyeceğiz ki burada bir tenakuz yok. Bir çelişki yok. Niçin? Çünkü birinci görüş, kıyametin bekleme saati değildir. Yani ne kadar miktar bekleneceğini bildirmiyor. Sadece orada Allah Azze ve Celle diyor ki, Allah katındaki bir günün insanların saymış olduğu günler olarak bunun bin sene olduğunu bildiriyor. Yani Allah katındaki bir günün İnsanlar katında bin sene olduğunu bildirir Ama buradan anlaşılmıyor. Bizler ne kadar bekleyeceğimizi mahşer gününde. O yüzden bu görüş bir kere bununla alakası yok. İkincisi ise dedik ki 50.000 bin sene ve sahih görüş de budur. Ancak alimler tefsirlerine baktığımızda bu 50.000 bin seneyi bölüyorlar. Kafirler en uzun bekleyecekler. Müminler inanan insanların ise bazı rivayetlerde bin sene bekleyecek, bazılarının biraz daha fazla, yani günah derecesine kadar, ne kadar kişinin günah artıyorsa beklemesi ve ızdırabı da sıkıntısı da ona göre ne olacak farklı olacak. Ama kesin olarak net bir rivayet yok. Yani kesin bütün insanların ne kadar bekleyeceğini bilinmiyor. Ama alimler bu elli bin Meari suresinin dördüncü ayetindeki elli bin maksadın kafirler olduğunu yani kafirler en uzun süre ahiret gününde bekleyeceğini bizlere bildiriyor. Devam edeyim mi durayım mı? Sanki yorgunluk geldi. Ahiret gün çok önemli beyler bilmeniz lazım bu yol haritası. Size anlattığım bak yol haritası. O yüzden bu yol haritasını anlamazsanız ahirette ne yapacağınızı bilmezsiniz. O yüzden Allah korusun bu dünyayı eğer doğru değerlendirmesek, Allah'a kulluğu doğru bir şekilde yapmasak, ahirette o feryat edenleri, isyan edenleri, pişmanlık olanların durumuna düşmüş oluruz. Allah korusun. Yaqoolu insanu ya leiteni qaddemtu li hayati, ve yaqoolu kafiru ya leiteni kuntu turahe. Allah korusun o hale düşmeyelim. Düşmememiz için de ehli Sünnetin çizmiş olduğu Allah'a imanı, meleklere imanı imanın altı şartını iyi bilmemiz lazım ve ona göre hareket etmemiz lazım. Eğer onu iman edip doğru bir şekilde yaşarsak peygamber hadisinin sonunda ne diyor? Bu Cibril idi size dininizi öğretmeye gelmişti. Dinini öğrenen, bilen Allah katında kurtulanlardan olacak. Çünkü Allah Ali İmran suresinde buyuruyor ki, kim İslam dininin dışında başka bir dinde gelirse bir, ondan asla kabul olmayacak. İki, o hüsrana uğramışlardan olacak. Buraya kadar anlattığım bölüme kadar, sorunuz var mı yok mu? Benim bir sorum var. Buyur sor. O kabrinden hani tekrar insanlar dirilecekler ya. Evet. Bir kısmı dediniz ki böyle cin çarpmış gibi, faiz şeytan çarpmış Şeytan gibi. Faiz yiyenler. Faiz yiyenler dedi mi? Faiz yiyenler. Evet. Ve, ve burada şu soru da var, bak orayı unuttum atladım. Önemli olan niçin insanlar sünnetsiz bir şekilde dirilecek? Bunun da bir hikmeti var. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bir vaadi vardı. İlk sizi nasıl yarattıysan öyle. aynen öyle yaratacağım. Allah, Allah tabi bu da Allah Azze ve Celle'nin vaadidir. Yani nasıl insan yaratıldığında sünnetsiz olarak dünyaya doğmuşsa aynen. ikinci kez diriltildiğinde de yine eski halinde diriltilmiş olacak. Yani estetikler kar etmiyor. Evet kar etmiyor. Hiçbir estetik kar <gülüyor> etmeyecek. <gülüyor> Oldu. Var mı başka soru? Kapatıyoruz yoksa. Hocam, Buyurun. Arkadan lütfen. <gülüyor> Bak beyler. Arkadaki kardeşimiz. Hocam. Insanları... İsmini söyle tanışalım. Hey. Hayyakallah. Nasılsın? İyi misin? Buyur. Hocam insanlar ya, ya olacaklara zaman yani ölecekleri yaşta mı yoksa Şimdi cenne, cennete giriş yaşı var. Cennete giriş yaşı 33. Haş Anlatabiliyor muyum? Haşrulunda insanlar hangi hal üzere ölmüşse öyle dirilecekler dedik. Artık yaş yok hangi yok. yaş sınırı Allah alem. Ama cennete giriş sayısı 33'tür. Zaten evet. Başka bir hadise zaten burada destekliyor. Oraya evet. evet. Evet. Var evet. mı başka soru? Bana benim sorum. Ama buraya kadar olsun. İleri bölümlere geçmeyin. İleri tamam. ileri bölümleri yarın derste yaparız. Hocam dediniz ki e, insanların suranın iflenme iki mü üç mü olduğu arasında bir ihtilaf var dediniz. Evet. İşte bu ikili olduğunu söylüyorlar da üç olduğunu da söylüyorlar. Evet. Akabinde dediniz ki sura üçüncü sefer üflendiğinde herkes dirilecek. Evet. Yani son kez olmuş oluyor. Hocam şimdi ilk yaratılan ilk yaratılan Diyor, İlk dirilecek kabirden çıkan odur. Bu genel Şimdi sen nezdinde mi yoksa bütün yaratıklar nezdinde mi? Bütün insanlar nezdinde. Yani bütün tabi tabi insanlar kastedilir burada. Hı. Ve ve çünkü Allah Azze ve Celle oraya daha gelecektik. Melekleri önce gene yaratıyor. Melekler tekrar Hı. diriltiyor tabi. Çünkü bazı meleklerin tekrar önceliği var ve onları tekrar diriltiyor. Mesela onun arşını taşıyan melekleri Cebrail aleyhisselamı ve bazı melekleri daha önceden diriltiyor. İnsanlar ama burada biz insanları diyoruz. İnsan, çünkü sen bir tohumu tarlaya attığın zaman hepsi aynı anda mı çıkıyorlar? Kimi bir saniye bir gün önce çıkar birisi yarım saat geç çıkar ve böyle de öyle olacak. Çünkü yağmur damlası düşen yerde insan bakla tanesi gibi çıkıverecek ve ilk çıkan da insanlardan aleyhisselatü vesselamdır. Hocam peki başka bir hadis-i şerifte İnsanlarım diyor ilk yaratılacağı benim. Nasıl? Fettim, i̇nsanlardan diyor yani haşlığa ilk yaratılacak olan ben diyor. Yaratılım Ve ilk şefaati de o yapacak. Ve mu? ilk cennete de o girecek. Ondan önce kimse Mesela girmeyecek Aleyhisselam mi? Aleyhisselam'ın arşına yapmak e, sarmış bir faziyette göreceğim. Benden önce mi yaratıldı, benden sonra mı yaratıldı bilemiyorum diyor. Yani bunu nasıl anlamak gerekiyor? Şimdi e, Çünkü, sen Şimdi sen, doğru sen. çok güzel Allah razı olsun. Şimdi bu konularda dediğim gibi öbür rivayetlere bakıyoruz. Şimdi bazı haberler bu hadisi söylerken öbür hadislerin tarihiyle hangisi öncedi, hangisi geçti? Onu söyledikten sonra bu haberleri veriyor. Ama tabii ölmeden önce bu haberler geliyor. Yani onun ahiret gününde e, Seyyidül Adem, Beni Adem olduğunu, Adem Ademoğulların efendisi olduğunu ve bunun içinde gurur yapmadığını söylüyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hadis alimleri bir meselede hüküm verirken önce hadislerin tarihine bakar. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemlidir. Önce tabi ki sahih derecelerine araştırır. o ayrı bir mesele. Evet, Hepsi sahihse o zaman kronolojik olarak bakılır. Çünkü birisi öbür hükmü kaldırmış mı kaldırmamış mı görmek için. Zaman, tur -Tur -Tur tur oldum, tabi, evet. Olarak, evet aynen öyle. Allah razı olsun. Hocam,